Bakır ve Tombak Mutfak Eşyası Topkapı Sarayı'nda bulunan ve mutfak eşyaları arasında önemli bir grubu oluşturan bakır işler, sarayın mutfaklar bölümünde, saray halkı için helva, şeker, macun, baklava, sabun ve her türlü tatlıların yapıldığı yer olan helvahanede sergilenmektedir. Saray mutfaklarında kullanılan yemek pişirme kaplarının tamamı bakırdandır. Helvahanede sergilenmekte olan söz konusu bakır pişirme kapları, Tüm saray halkına yemek pişirmede kullanıldığından, sarayda günde ortalama en az 5000 kişiye yemek pişirildiği, özel günlerde bu sayının daha da arttığı bilinmektedir, oldukça büyük boyutludur. Koleksiyonda çapları 60 cm, 70 cm ve 105 cm olan tencereler yer alır. Saray mutfaklarında kullanılan bakır kaplar, İstanbul'un Süleymaniye semtinde yapılmıştır. Bu bakır mutfak eşyalarına şekil vermede kullanılan teknik dövme tekniği, süslemede ise çalma ve kazıma teknikleridir. Mutfak eşyaları arasındaki önemli bir diğer grup ise tombak kaplardır. Bakıra altın ve ceva ağlaşıma uygulanarak elde edilen ve altına yakın bir renge sahip olan tombak, Osmanlı kültüründeki yerini 16. yüzyılda almış ancak 17. yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Saray koleksiyonunda 18. ve 19. yüzyıla ait çok sayıda tombak örneği bulunmaktadır. Bu gruptaki eşyalar arasında leğen ibrik takımları, gülabdanlar, gülsuyu şişesi, buhurdanlar, tütsülük, fincan zarfları, şerbetlikler, su gülümleri, sütlük, küçük servis tepsileri, kapaklı kaseler, çorba tasları, kahve ibrikleri, kepçeler ve sefer tasları bulunmaktadır. Koleksiyonda ayrıca taştan yapılmış mutfak kapları, mermer havanlar, renkli taşlardan yapılmış küçük tabaklar, servis tepsileri, şekerlikler ve şerbet kadehleri de vardır.